İtibar, itibar, itibar haber. Nil Rrahman, Nil Rahim. Alhamdulillah, Rabbı Ya ya ya ya ya ya ya ya İmam Rabbani,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 Savaş tevcüt namazı, savaş tevcüt namazı. Cenab-ı Hak cellede Celan ayeti kerimede ya yürlerdi ne amenun idalekli Allah kesiran Kullarım savaşa gidiyorsunuz, savaşa gidiyorsunuz. Ödleklik göstermeyin, Ayaklarınızı yere sağlam basın ve de, ve de, ve de beni zikredin. Cephede Allah tesbihem emre diyor, cephede Allah.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 Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayeti kerimede müteaccid ayete teheccüd namazından bahsediyor. Kitapların beyanına göre Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi zamanında ilk zamanlar farz idi. Bir müddet sahabe-i kiram da Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi gibi sabahlara kadar ayakları şişecek şekilde hatta tevarram ediyor Hazreti Şerif'te kabaracak kadar e, teheccüd namazına mukayyet oluyorlardı. Daha sonra Cenab-ı Celle Celaluhu, e, nafileye dönüştürdü teheccüd namazına, ümmete nafile fakat çok kuvvetli bir sünnet olarak bize intikal etti.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 Yalnız bir şey var burada, zaman zaman bu konuda şüp, şüphe efendim yani ediyoruz. Hatta yani belki itiraza varacak ya, hallerimiz de oluyor. Burada bazı sözler söyleniyor, böyle mübalağa kadar rakamlar veriliyor. İşte ümmet Muhammed'in sahip olmuş olduğu meziyetlerden bahseden vakit okundu burada. Ne diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Birinci safta namaz kılmanın ehemmiyetini bilseydiniz, birinci safta namaz kılmak için kavga ederdiniz diyor, birbirine girerdiniz diyor. E ee, diyelim ki mesela geçenden burada geçmişti. Büyüklerden bir tanesi 27 sene diyor namazımı diyor. Namazları diyor, birinci saf takrırım diyor. Bir kere diyor arkada kaldım diyor. Bütün namazlarımı kaza ettim diyor. Şimdi bu fetva değildir bu. Fetva değildir. Bu takva ve zara'dan gider bu. Herkes makamına göre amel-i salih ortaya koyar. Yani bazı şeyleri anlarken, anlarken eğer ilim sahibi ise anlarız da. Ama eğer o seviyede ilimiz yoksa, kitaplar yalan söylemez. Biz burada işte fazla bir nakiliz, onu da beceremiyoruz. Allah, yani yardım etsin hepimize.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 Az Osman radıyallahu anh hem ah an, şey, şey, öldürmeye gelenler evin etrafını kuşattılar. Hanımı dedi ki onlara ister öldürün dedi, ister şehit edin, ister şehit etmeyin. Ama şunu bilin ki dedi Osman radıyallahu an sabaha kadar tek rekat namazda, tek rekat namazda Kur'an-ı Kerim'i atmedar ediyor. Şimdi bizim mantık ölçülerimize vursak bu ne menem işler vesaire falan filan. Bizim kimyamız bozuldu, kimyamız... Kimyamız bozuldu kimyamız. Süde su kattılar. Arabanın benzinle su karışırsa arabanın basar mı?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 Veysel karani, teala, o da hâkiza öyle. İşte akşam oldu zaman derdi derdi ki bu gece benim bu gece benim bu gece benim e, rukü gecemdir derdi ve sabaha kadar ruküde kalırdı. E, sonra e, gün geçtikten sonra öbür gece geldiği zaman bu gece de benim secde gecemdir derdi sabaha kadar secde kalırdı bak. Akıl zorlanıyor değil mi? Ya olur mu böyle şey vesaire falan filan. Allah-u Teala onların zamanlarına, ömürlerine çok kuvvetli bereketleri ısrar etti. Toprağa bir tane peki ayçiçeği atıyorsun, bir tane ayçiçeği atıyorsun. Ayçiçeği o kocaman tepsinin üzerinde sana kaç tane tane veriyor? Bin tane, belki iki bin tane değil mi? Bir tane mısır tohumu atıyorsun, Allah-u Teala bir tane mısır tohumuna ne kadar veriyor? Bir somakta, uzun somakta ne bileyim ben sen sayayım. Ebu Allah peki birine bin, birine iki bin vermeye kadir de Allahü Teala diyelim bir saatine, üç saat, beş saat veya on saat vesaire ee, inşaını vermekten aciz mi kaldı? İmam Mustafa diyor, 28 ciddi kitabına diyor ki, İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi zindana hapse attılar. Hapse attılar, 10-12 gün kaldı zindanda Kırvanche'de ve sadece 10-12 günde 7 bin hatimin Ve bu Hanife, Raima Teala. Günde, gece gündüz toplam bin reket namaz kılanlar var. Said bin i Seyyid radıyallahu herhalde teala gibi, i̇mam gibi. Hatta ve hatta, hatta ve hatta, Umeyr İbn-i Ahani, Mevla'nın büyük hast dostlarındandır, tabiindendir. Bin reket namazı vardı, bin reket namazı vardı her gün. Her gün, gece, gündüz, toplam ve de yüz bin tesbihi vardı.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 Kulun Cenab-ı Celle Celaluhu ile buluştuğu müstesna bir haldir o. İmam-ı Ebu Hanife, Rahim Teala, 50 yılı aşkın, 50 yılı aşkın, 50 yılı aşkın yatsı namazının abdesiyle sabah namazını kırmıştır.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 Ve ona bir nehendri askerle yapardı. Geri kalan tüm vakit peki ilimle, irfanla, namazla vesaire işte Cenab-ı Hak Celle Celal'e arz-ı ubudiyette geçerdi. Aziz Aişe radıyallahu sahabeye diyor ki teheccüd namazını ihmal etme. Teheccüd namazını ihmal etme. Teheccüd namazını ihmal etme. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ihmal etmedi. Ve hasta olduğu zaman veyahut da kendisine bir kesil bir ağırlık vesaire geldiği zaman resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oturarak gene teheccüdü ebe ederdi buyurdu. Sen de terk etme diye sahabeye özellikle eee tembihi olmuştur. Fakat Bak bu mektubu yazdı adama diyor ki, e, Muhammed Murad Bedakşiye sana diyor daha önce söylendi eydan. hanım. Neden de sana iza bu teheccüd meselesi, bu teheccüd meselesi ciddi bir mesele, ciddi bir konu. Eğer teheccüd sana ağır gelirse, ağır gelirse velam yetaysa el ve ala muhtad, yani alışılmış bir gevşeklik vardır onun tersine o gevşekliğin tersine eğer bu efendim e, tevhid namazına müteak kız olma tevhid namazına efendim son derece dikkatli olma mümkün olmazsa olmazsa Hani kalkamıyorsun işte ne oluyorsa nefis oradan buradan bindiriyor kalkamıyorsun yatak seni böyle mıknatıs gibi çekiyor böyle o zaman yemleri en yürek ile li hazel sizi teajut namazda kaldıracak bir takım görevler tayin edin diyor Rabbani. görev ver diyor görev verdi kişiye bu gece sen uyuma veya uuttay işte şöyle yap böyle yap bilinen ne yap mutlaka ordu halinde teajda kalkılacak diyor görevli tayin et diyor görevli tayin et diyor sultan ve katkile lekem fil huduri eydam izah tehasser <gülüyor> aleyke mazel Kalma meselesi var ya, eğer zorlaşacak olursa e, veya zor gelecek olursa, olemi alışılmışın tersine, müteakkiz ama bu işe dikkat kesilme, tüm dikkat olma, müster olmazsa, en yuvak emri o zaman bu işle ilgilenecek bir cemaati bir, kere, bir takım insanları vesaire mutlaka efendim görevlendirin ki liyukizukum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 Şah-ı İhtisal Mele'l-Hala dediği kitap vardır. Orada metrediliyor. Süleyman Darani, Teala diyor ki ben diyor teheccüd namazındayken secdede uyudum kaldım diyor. Baktım diyor arkadan diyor ayağıma diyor birisi diyor, baktım diyor. Cenab-ı Celle göndermiş oldu bir huri. Dedik ona Darani ne yapıyorsun sen dedi. Sen ne yapıyorsun dedi. Bak, bak ne söylüyor sultan adam tayin ediyor adam adam Adam tanetiyor adam sizi kaldırsınlar diyor. Namaradani kudresi rudu öyleydi. namaza son derece düşkünlüğü var idi. Hatta, hatta vefat ettiği zaman elleri göbeğinde bağlı vaziyetteyken namazda kıyanda eller nasıl ki göbekte bağlı tutuluyor erkekler için Öyleydi idi Namaradani. diyor ki cenazesini ikleyen zat teneşir tahtasına geldi gene elleri hala bağlıydı diyor. Ellerine açsın gömdeni çıkaracağım diyor. Eller diyor açıyorum diyor. Tekrar elleri kendiliğinden göbeğiniz bir geliyor. Sonra efendim de ayır açıyoruz tekrar geliyor. Baktım olacak gibi değil diyor. Bu sefer diyor o haliyle diyor İmam-ı Rabbani kudret sırrı ile yıkadım diyor. Neticede diyor gazil işi bitti, yıkama işi bitti diyor. Artık diyor kefenleri giydireceğiz diyor. Açalım ellerini kefenlerle ona göre saralım. E, sardık. Grup eller gene geldi diyor göbek üzerine diyor. Hadi dedik ki tabuta koyalım vesaire. Açalım ellerini tabutla vücudunun cesedin arasındaki boşluğa sipistra diyor yaptık yok baktık gene eller geldi ki bu işte bir hikmet var öyle bırak diyor. İzimiz izini hasret kaldığımız insanlar tabuta eli bağlı gidiyor Şimdi diyeceksin ki efendim yani ya böyle şey mi olur adam öldü vesaire falan işte senin kafan benim kafam bu kadar basıyor bu kadar çalışıyor. Yahu Sultan Selim Han cennet mekem vefat etti. Gazetelerin cesedini yıkarken affedersiz üzerine çarşap koyduğu alttan şeriat donunu çıkartmaya çalışıyordu adam. Çekti rak tutup donunu bırakmadı çıkarılmasına. Adam diyor ki herkes en güç berdehan oldu diyor o an. Donduk kaldık diyor. Bu dinimi mi dini, İslam ne? Ne kadarını anladın ki? İtiraza pek hakkımız olsun ki. Bu adamların peki yani bulunmuş olduğu sahayı ne kadar kavrabilir ki işlerini kavrayacağız? Resul-i Ekrem ve sellem, Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh'la beraber gidiyor. Cabir dedi ki bak bakayım şu gökyüzüne baktı. Dedi ki resul Ekrem, o merkezde o efendim noktada kaç tane yıldız görüyorsun? Altı tane ya Resulullah dedi. resul Ekrem baktı altı değil on bir yıldız var orada.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 Dinimi bin İslam o ruha tatviye için gönderilmiştir. Kurdi diyor ki adam ne yapıyorsun sen namaz uyuyorsun diyor vesaire. Cenab-ı Celle Celalu her gece her gece tehcüt namazı e, kılanları takip eder diyor ve kullarına kulların bir isteği olan yok mu yerine getireyim? Kullarım işte hasta olan yok mu şifa vereyim? Derdi olan yok mu e, derman vereyim diye Nevla kullarınla münacat eder kullarına kim kime yalvarıyor Allah aşkına ya?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 bir insan, bir insan eğer Allah'tan yüz çevirirse, bakın bunun altını, üstünü, yani size çiz bildiğin kadar. اِذَا اَلِفَ الْقَلْبُ الْاِعْرَضَ اَنِ اللّٰهِ سَحِبَتُ Bir insanın eğer kalbi, bir insanın işte artık kafası neyse, Allah Celle Celaluhu'dan yüz çevirmeye müptela olduysa, bir insanda Allah'tan yüz çevirme hali varsa Cenab-ı Celle Celal onu ne yapar biliyor musun? Onu ne yapar biliyor musun? Ona ne verir biliyor musun? Onu dostunun hakkında didikodu yaptırır. Yani bu ne biçim şey ya? Böyle şey olur mu ya? Vesaire. Bunlar ne ya? Vesaire. Bunlar yok yine zorlaştırmışlar vesaire. Şimdi son ulemasını Abdul Hay el ala fi'l -i, -i vardır yani fazla ibadet bitat değildir gücü olana Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem gücünü kullanma dememiştir Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem herkesin yapabileceği bir seviyede İslam'ı anlatmıştır ne ali himmet olan ne dun sahibi olana göre değil ya yani en kabiliyetli olanla en kabiliyetsiz olanın yap Bileceği çizgide İslam metesini de anlatmış. O din anlatıyor. Ema kabiliyeti olan, istidadı olan daha fazla yapmak isteyene peki müdahale etmemişlerdir. Vassabikufil khayrat diyor Cenab-ı Kaeti kelimede. Müsabakaya girin diyor Cenab-ı Cenlecelle. Ve taavanın bir rivat takva, ve la taavan alismel, ondan sonra. E, takva konusunda peki birini destek olan ne diyor? Adam tayinet diyor. Tebri sizi kaldırırsınlar diyor vesaire. Eğer bir kal, bir kal, bir kal, eğer Allah'tan yüz çevirdiyse Allah Celle, Celle ona buraca ilk tokat onu dostlarına aleyhine konuşturur. Ondan sonra onun işi biter.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 kolu manyaklar diyorlar ki işte yasıyı diyor sabah doğru kılardı diyor onun için diyor yani hemen sabah sabaha kılardı vesaire ama onlar namazı vakitlerinde kılan insanlardı onlar ne haber üstelik de peki öğleden sonra uyuduğu uyuduğu bir lahza diyor kitap bir lahza bir lahza göz kapandı kapanmadı aha diyor peki bunlar da bulacağız hadi diyelim işte en fazla kitapları yığdık ettik vesaire fakat bunlar da bulacağız biz çok konuşmak, çok edebiyat, çok kitap sahibi olmak mutlaka üstün olmak demek değil ki. Amerikan Kongre kütüphanesinde 20 milyon kitap var. Kütüphane 3'ü var diye çalışıyor. İngiltere'deki Oxford ve Manchester kütüphanelerinin to, raflarının toplam uzunluğu 80 kilometre. İlim var ama bak adam su yerine kan içiyor. وَلَا يَتْرَكُوكُمْ عَلَى نَوْمُ الْغَفْلَةِ ve, ve bu adamlar, bu görevli adamlar sizi peki uyku gafletinde bırakmasın. Bunlara efendim yani vazife ver, ondan sonra teheccüd namazına mutlaka sizi kaldırsınlar diyor. اِذَا فَعَاتُمْ ذَلِكَ اَيَّامَنْ Biraz böyle devam edin diyor. Bu işe diyor efendim bir düşkünlük gösterin diyor. Eğer devam yurca يُرْجَا اَنْ تَتَيَسْرَا الْمُدَوَمَ ال عَلَى ذَلِكَ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 Bundan sonraki satırlarda lokmaya dikkat yiyem Rabbani, lokmaya dikkat yiyor, lokmaya dikkat yiyor. Yediğiniz yemeğe dikkat edeceksiniz. Nereden geliyor, nereye gidiyor, ne oluyor? Lokma eğer helalsa, e, efendim neticesi ne olur? Lokma eğer haramsa veya şüpheliyse ne olur? Bu meseleye temas edecek. Çok efendim ciddi şeyler söyleyecek. İnşallah teala orayı da burası gibi dinlemeye ve tatbik etmeye Mevla Becerim muvaffak eylesin. Orada da gene göz kamaştırıcı şeyler söylenecektir. Hazırız yeri gelmişken bir cümle söyleyeyim. Devamı inşallah haftaya. Namış Şarani buyuruyor ki 450 sene önce. Namış Şarani buyuruyor ki ben ben ben günümüzde efendim yani maddeler içerisinde yani e, hep bakkın diye hep şüpheli şeyler diyor. Bir tane diyor saf, arıptır, e, doğru efendim helal lokma bulamadın ve iki ay toprak edin diyor. Şimdi aa öyle şey mi olur ya vücudun kimyası, biyolojisi vesaire. Ya hiçbir şey yani eğer itikadımız yok israf edersiniz. yani keramette de mi imanımız itikadımız yoktur. Kendi söyle söylüyor minami kübrasında. Bu ne demektir peki? E, ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz vesaire ya, ya? Hoş geldin, sefa geldin. Şimdi mi uyandım peki? Ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Niçin bu soruyu peki efendim yüz önce sormadık peki? Onun için alınan gıdaların, alınan gıdaların tarikatlar mesafe almasının alı alınmasının noktasında çok büyük etkisi vardır. Ama yani müspet yolda ama menti yolda. O Müslümanın peki o noktada son derece müteyakkiz olması lazım. İbn-i Hanefi fukasındandır. Hanefi fukasındandır. Kendisi efendim kitabında diyor ki Sultan Fatih döneminde Mısır'da yaşamış bir fıkı alemidir kendisi. Eğer yani hep yiyecek olan, yenilecek olan şeyler haram cinsen şeyler ise haramı yemektense bir şüpheli şeyi ye o zaman diyor. Ama helal varken kesinlikle, kesinlikle peki şüpheli şeylere düşkünlük asla vakata...